Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Hande Özabeş. Ben Murat Çantonbil. Ee, bugün e, TOKİ Toplu Konut İdaresi üzerine biraz konuşacağız. Ee, konuğumuz Yıldız e, Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama e, Bölümünden Öğretim Üyesi Doktor Emrah Altında Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, şimdi TOKİ'den bahsedeceğiz. Hem bu e, işte Samsun'da olan sel felaketi ve ardından gelen ölümler e, hem de zaten hem de Türkiye'de bu kentsel dönüşüm furyası ile beraber TOKİ e, enteresan bir kurum. Yani özellikle denetimi ve hesap verebilirliği e, konusunda oldukça problemli bir kurum. E, biraz e, bu programda o süreçleri e, konuşacağız. Hı hı. E, TOKİ 1981 yılında kurulmuş bir kurum amacı da işte Türkiye'de konut üretim sektörünü teşvik ederek ülkede artan konut talebini karşılamak. Bu amaçla kuruluyor fakat işte 90'lı yılları oldukça 6 geçen bir kurum. İşte halkalı vesaire o çok nadir örneklerden Hı -hı. faaliyet gösterdiği. Fakat 2000'lerle beraber inanılmaz bir Hı -hı. Konut, bu kurumda bir değişim var. İşte Hı -hı. gerek şey kanunlarla gerek işte verilen diğer yetkilerle. Öncelikle şunu sormak istiyorum yani hani madem bu kurum biraz naif bir soru olacak belki ama hani konut üretim sektörünü teşvik etmek bir yandan konut talebini karşılamaktı. Ee, bir anda Hı -hı. 2000 yılında inanılmaz bir e, konut talebim oldu ki böyle bir şey Hı -hı. oldu. Yani bu bilgiyi biraz sorgulayalım. Hı -hı. Evet yani bu e, aslında baya TOKİ'nin alameti farikasını anlamak için çok doğru bir soru. E, yani bunun için e, bir parça e, bu iki farklı dönemin doğasını anlamak e, gerekiyor. O dönemin koşullarını e, birazcık tartışmak gerekiyor. Ama onun öncesinde bir kere hani soruya doğrudan cevap verecek olsak hayır tabii ki öyle bir şey yok. Yani 2000'lerden sonra konut ihtiyacı bir anda patlak vermedi. Yani sadece nüfus projeksiyonlarına, nüfus artış eğilimlerine falan bakarak bile bunu söylemek mümkün. Yani ben burada aslında birazcık bu iki farklı dönemi kısaca böyle bir nasıl özetlerim ve konuyu Tokyo'ya getiririm. Oraya girmek istiyorum. Şimdi... Türkiye'de e, 2000 sonrası dönemi özgün kılan bir takım koşullar var e, İşte bu, bu özellikle konumuz konut ve toplu konut dersi olduğu için e, emlak sektörüne mesela bakacak olursak emlak piyasasında ciddi bir hareketlenme görüyoruz yani bunu e, bir takım istatistikler destekliyor birazdan bir parça onlardan bahsederiz. Ee, başka ne görüyoruz? Ee, tabii ki bu emlak piyasasının nabzını tutacağımız yerler büyük kentler olacak. Büyük kentlere bakalım. Büyük kent deyince ilk aklımıza gelen kent neresi? İstanbul. İstanbul'a bakalım. Ne görüyoruz? Büyük kentlerin çeperlerinde büyük projeler görüyoruz. Ee, ve bir şey daha görüyoruz. Ee, yani bunları görmek için de bu arada mimar, şehir planlisi falan Hı -hı. olmak gerekmiyor. Ee, bir şey daha görüyoruz. Bütün bu hikayeler olurken bir aktör var. ...reklamlarda sürekli karşımıza çıkıyor... ...işte emlak, GEO, TOKİ diye... ...bir devlet aygıtı var... ...bütün bu yatırımları örgütlüyor... ...yani emlak piyasasını düzenliyor... ...regüle ediyor... ...bir de TOKİ var... ...halde o zaman bu üç boyutuyla... ...iki sonrasına bu konu özelinde bakabiliriz... ...hemen hızlıca tekrar edeyim... Neydi? ...emlak piyasasında bir hareketlenme var... ...ciddi bir piyasada büyüme var... Büyük kent çeperlerinde bunu daha çok görüyoruz... Büyük kentlerin çeper bölgelerinde... Büyük projeler görüyoruz ve yatırımları örgütleyen bir devlet aygıtı görüyoruz. Bu da TOKİ. Şimdi bu üç e, olay arasında bir ilişki var. Bir bu ilişkileri nasıl okuyacağız buna bakmak gerekiyor. E, ve bu üçünün oluşturduğu e, yapıyı nasıl açıklayacağız? Şimdi buraya baktığımız zaman e, aslında konunun e, çok e, ekonom-politik bir tarafı olduğunu görüyoruz. Yani e, 2000'leri e, özel kılan koşulları biraz ekonom-politik bir yaklaşımla böyle bir perspektifle ancak anlayabiliriz. Demek mümkün işte ben bir hemen ondan bahsedeyim doktora çalışmam aslında bu konuyla ilgili toplu konut idaresinin 2000'lerden sonraki projelerini politik olarak irdelediğim bir doktora tezim var. Ee, tezimde ben bu sorunun aslında cevabını aradım diyebilirim hı hı. Ee, Özelde de hani araştırma konum mülkiyet ilişkileriydi ee, İstanbul'un genelinde TOKİ projelerini e, irdeledim Üst ölçekte alt ölçekte ise mülkiyet ilişkilerine baktım Orada da çalışma alanım Başakşehir, Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerini kapsayan böyle bir kalp bir bölge Şimdi e, şunu söylemek lazım. Bir kere 2000 sonrasında devletin rolü, iç yapısı ciddi e, değişimler yaşadı. 2000 sonrasında e, siyaset bilimi açısından bir paradigma değişiminden bile söz etmek Hı. mümkün. Bu sadece üstelik e, Türkiye'de olan bir şey de değil. Yani uluslararası açıdan da 2000 sonrası neoliberal sistemin de yeniden örgütlendiği... E, ...iç yapısında bir takım e, dinamik değişimlerin olduğu bir dönem. Bu otomatikman tabii ki e, Türkiye'ye de yansıyor. Düşünün ki öyle bir dönem... Bütün merkez partiler yok oluyor ve yepyeni bir parti geliyor. Peki neyle geliyor? Aslında sorunun ilk cevabı burada gizli. 2000, 2001 yılında biz ne görüyoruz? Bir kriz görüyoruz. Evet. Ciddi bir iktisadi krizden söz ediyoruz ve bu birçok sektörü alt üst etti. Bu krizin üstüne, üstüne aslında yeni bir hükümet geliyor. Bir tek parti hükümeti geliyor ve diğer bütün merkez partileri aşağı ediyor. İşte e, o hükümetle birlikte aslında e, yeni bir devlet aygıtı inşa ediliyor. Ve emlak piyasasına müdahale etmek gibi bir girişim söz konusu. Hatırlayın e, ilk e, politikalardan bir tanesi 500 bin konuttu. Evet. Yani e, hatta o dönemin adı da şuydu konut seferberliği. Hı hı. Sonra o 1 milyon oldu. E, aradan üç e, yıl geçti. 500 bin konut bir milyona çıktı. Herhalde 2 milyona falan da çıkar yakında. E, haliyle... E, ee, bu e, yeni gelen hükümet e, aslında iktisadi yapıda bir şey gördü. E, bu iktisadi krizin e, bertaraf edilebilmesinde emlak piyasasında bir büyüme bir genişleme ya da sermayenin oraya aktarımı hı hı. ki e, ben tezimde buna kuramsal olarak David Harvey'in e, iki tane teorisi var onu kullandım işte capital switch teori diye geçiyor sermaye aktarım kuramı e, onun özeline girdiğinizde işte e, mekansal sabiteler zamansal sabiteler kuramları var ilgilenenler bunlara özelde bakabilir e, Harvey aslında şunu söylüyor diyor ki e, her e, fazla kapasite krizi ya da nasıl diyelim ona aşırı birikim krizi sonrasında emlak piyasasına bir sermaye aktarımına sebep olur. Ya da daha açık söyleyecek olursak aşırı birikim krizi yaşayan sermaye emlak piyasasına yatırımlarını arttırıyor. Hı -hı. Yani çözümü krizden çıkışı emlak piyasasında yatırımda buluyor. Ve bu tarihin birçok döneminde böyle olmuş durumda. Mesela Brenner'in çalışmaları da aynısını gösteriyor. Bütün aşırı birikim krizlerinden sonra... Birçok ülkede Avrupa'da emlak piyasalarında bir hareketlenme oluyor, yatırımlar artıyor. Emlak diyorum bunun içerisinde turizm bile giriyor. Peki bu kalıcı bir çözüm oluyor? Yani ee, kalıcı bir çözüm mü bu? Çok oluyor güzel ya. bir soru, çok güzel bir soru. Yani aslında ekonomi politik açıdan sermayenin krize aradığı çözümler çok çeşitli. Bir kere öncelikle sermaye üretim sürecinde arıyor çözümü. İşte burada emeğin ücretini kesiyor, emeği daha fazla çalıştırıyor, üretimde verimliliği arttırmaya çalışıyor falan filan ama bunların hepsinde ne oluyor? Emek sendikalaşıyor, direnç gösteriyor hı hı. E, ve tekrar krize giriyor sermaye. E, sermaye aslında neoliberal dönemde yeni bulduğu çözümlerden bir tanesi şu ki e, üretim sürecinde aradığı çözümler ona e, kısa vadede çözüm getiriyor fakat sonrasında yeniden e, belki daha derin bir krize karşılaşıyor. Gidiyor, hı hı. Fakat e, harvin söylediği şey şu ki emlak piyasasına e, aktarım sermaye aktarımı e, krizin daha uzun vadede e, kendisini göstermesini sağlıyor. Yani biraz daha kalıcı bir çözüm ama kesinlikle kalıcı bir çözüm e, diyemeyiz. Hı hı. Yani kapitalist sistem Marx'ın da söylediği gibi e, belirli dönemlerde o kosünün seyrisini çiziyor. Birikim süreçleri ve krizler, birikim süreçleri ve krizler bundan kaçışı yok. Fakat e, bu e, uzun vadede üstelik mekanın üzerinden, mekan üzerinden yani emlak piyasasında çözüldüğü için kriz mekan üzerinden e, krizin Uzun vadede bertaraf edilmesi e, olanağını sağlıyor. E, bütün bunları tabii böyle anlatıyorum. Çok teorik geliyor kulağa. Fakat e, yani Toki'nin bütün gizil gücü burada. Evet. E, ve aslında yeni hükümette e, bu gücün, gücün farkında olarak e, gerçekten de bütün iktisadi politikalarını bunun üzerine e, kuruyor bile diyebiliriz. Ve böyle bir aygıt yaratıyor. Bu aygıtın da. Önceki e, yeteneklerin e, yetersiz mekana müdahale etmedi. Onun Hı. yeteneklerini arttırması gerekiyor. Bunun için yepyeni yasalara ihtiyaç var. E, ve bu yepyeni yasalarla TOKİ daha fazla yetenek sahibi oluyor. Daha e, az transparan oluyor. Evet. E, yani hesap verebilirlik ve şeffaflık şey, açısından konumuz bu. Hı -hı. E, onu, e, Görev alanlarında bir değişiklik oluyor mu peki? Görev alanlarında kesinlikle bir değişik oluyor, değişiklik oluyor, iç yapısında değişiklikler oluyor. Yani Tokyo, e, basit bir şekilde şöyle söyleyebiliriz, e, tam bir e, yani özel sermaye gibi hareket edebilen, onun özgürlüklerine sahip olan ama aynı zamanda kamunun düzenleyici e, gücüne de sahip olan hı hı. E, bir kurum. Yani öylesine orijinal bir kurum ki, baktığımızda kamu ile özel arasında her birinin gerekli bütün yeteneklerine sahip. Bir yaratık aslında yani. Evet, bu, bir canavar. Bir canavar yani bu, bu, bu, böyle tanımlamak gerçekten mümkün. Hiç abartmış olmayız yani evet. bilimsel olarak. Bence hiç bölmeyelim şarkıyla. Belki programın sonuna bir şarkı arası veririz ama tam bu e, şeyden e, kanun değişikliklerinden yani bahsedecek olursak biraz Aha. seçici davranarak ve hani daha toparlı toparlayacak bir şekilde Aha. 2001'den itibaren hani Toki'nin e, hesap verebilirliğini ve şeffaflığını etkileyen nasıl değişiklikler oldu tek tek nasıl çünkü çok Hı -hı. yaklaşık herhalde bir 24 tane falan kanun değişikliği oldu ki şeyleri evet. saymıyoruz hani torba evet. kanunlarla evet. yapılan değişiklikleri neler oldu bu süreçte biraz anlatabilir Hı -hı. anlatayım aslında bu değişikliklerin önce nelere sebep olduğunu çok hızlıca özeteceğim onların nasıl olsa konusu geldikçe sürekli ona geri dönüşler yapacağız ama özetle, özetle şunu söyleyelim, TOKİ şu anda ne yapabiliyor? Yani onu e, kısaca nasıl söyleriz? Şimdi TOKİ bir kere boş alanlarda, e, boş arazilerde, bunu özel e, mülkette olur, kamu mülkiyetinde olur fark etmez. Boş arazilerde proje geliştirebiliyor. Bu projeler e, için gerekli olan uygulama planlarını, master planları, nazim imar planlarını yapabiliyor, onaylayabiliyor ki bu evet. normalde yerel yönetimlerin. Normalde evet bu yerel yönetimlerin şey. sorumluluğunda olan bir konu. Plan yapma yetkisi onlarda. Fakat burada TOKİ doğrudan Başbakanlığa bağlı bir e, merkezi yönetim aygıtı olarak yerel yönetimlerin görevi e, olan bir konuyu üstlenmiş durumda. E, yani Ankara'dan e, aslında plan yapıyor. Ha e, tabii ki il örgütleri var TOKİ'nin. E, bu önemli. Bir de TOKİ aynı zamanda yapılı çevrede de e, sermaye için yeni yatırım alanları üretiyor. Yani boş arazileri e, emlak sektörüne açtığı gibi yapılı çevreye de müdahale ediyor. Bu ne demek? Kentsel dönüşüm demek. Yani Hı -hı. TOKİ kentsel dönüşüm de yapabiliyor. İşte yapılı çevrede bir e, kaç çeşit hedefi var diye bakarsak bir köhnemiş e, işte, yoksulluk e, bölgelerinin e, yıkımından sorumlu. Evet. E, tabii tırnak içinde söylüyorum bunları TOKİ'nin argümanları yani. olarak iletiyorum. Ee, bir de e, aslında bir dönem için e, sermayenin e, yat, yeni yatırım alanları e, açılma koşuluyla e, krizini bertaraf ettiği bir takım mekan organizasyonlarının yeniden krize girmesinden ötürü da yıkılıp yeniden yapılması. Yani bunu e, Harvey şey creative destruction diyor yaratıcı yıkım. Bu şey yani, eski sanayi bölgeleri vesaire. Aynen öyle. Bu hani kartal e, mesela. Aynen de, öyle çok, o, çok da güzel e, yakaladın. Ee, Peki, yani afet bölgeleri de aynı yere aynı kategori içerisinde sokulabilir afet mi? afet bölgeleri aslında ayrı bir kategori ee, birazdan bahsedeceğiz ee, kaynak gelişme projeleri sosyal projeler diye sosyal konut <gülüyor> projeleri de TOKI bir sınıflama yapıyor ee, o sosyal konut projelerinin içerisinde afet e, konutları vesaire bunlar giriyor fakat tabi orada da kategorik bir sorun var ve gene orada da bir şeffaflık problemi var oraya da gene <gülüyor> e, detayına gireriz şimdi TOKI bunları yapabiliyor pekala e, bunları nasıl yapabilir hale geldi Ondan bahsedin. Bu arada şeyi söylemek gerekiyor mu bilmiyorum ama yani şu konut üretiminde emlak piyasasındaki patlamayı bir parça hani rakamsal hale getirecek olursak bakın 1982-2002 yılları arasında bin nüfusa düşen konut birimi üretimi olarak baktığımızda ortalama 2.8 civarında görüyoruz. Yani bin nüfusa düşen ...konut birimi üretimi 2.8... 2005'te 3... ...2006'da 3.5... ...2009'da 5.6'ya çıkıyor ki... ...daha önce böyle bir rakama ulaşılmadı... Evet. ...yani daha önce yaşanmamış bir hızda bir artış var... Ee, ...yani 4.2'nin üzerine çıkılmamış ki... ...bunun içerisinde özel dönemi var... Hani, hı hı. Tamam, hani ...bütün bu dönemler var... ...güya hani emlak sektörü o zaman da patlamıştı... ...o zaman patladıysa herhalde şu anda... E, ...atom bombası patladı yani... ...böyle söylemek mümkün... ...böyle bir sıçrama var... E, Toki e, bu yasalarla dönüşmeden önce ne yapıyordu biraz da onu söyleyelim e, o dönüşüme girmeden önce. Toki aslında bir kredi kurumuydu demek mümkün. Yani e, toplu konut kredisi veren bir bankaydı bile demek mümkün. Yani hiç öyle mekana müdahale eden planlar yapan onaylayan... Ondan sonra Şey yatırımcı özel sermaye gibi Tavır alabilen bir kurum değildi hı hı. Tamamen bir merkezi yönetim kurumuydu Ve konut üretiminde bir teşvik Rolü üstleniyordu Bakın 2003'ten sonra Neler oldu Şimdi 1985'te 2765 adet Konut kooperatifi Var 96'da bu 18846'ya çıkmış Kimin sayesinde Toplu Konut idaresinin sayesinde 90'lara kadar bu ciddi bir rol üstleniyor. E, ve bu aslında bunu e, sosyolojik olarak şöyle yorumlayabiliriz. Orta sınıfın kentleşmesinde ciddi bir rolü var. Hı -hı. Ve üstelik orta sınıfın kendi kendine kentleşmesi bile denebilir. Çünkü evet. e, bir manipülasyon yok. Kredi olan aile teşvik e, alan orta sınıf konut sahibi olabilme rahatlığını yakalıyor. Ve son derece legal planlı Hı -hı. bir e, süreçten bahsediyoruz. Ve Türkiye gibi e, yasa dışı yapılaşmada e, rekor kıran e, bir ülke için... Böyle planlı bir orta sınıf kentleşmesini biz sosyolojik açıdan olumlu olarak yorumlayabiliriz. Yani TOKİ'nin bu anlamda ciddi bir rolü vardı. Fakat işte Cevat Geray mesela bu konuyu çok güzel irdeliyor. TOKİ'nin 2000 sonrasında yarattığı en büyük kayıplardan bir tanesini bütün bu deminden beri konuştuğumuz özel sermaye aktarımlar, o piyasayı büyütmek falan gibi hikayelerin içerisinde bir de bu rolünü kaybediyor. Bu da çok kötü bir de bunu tartışalım diyor mesela Cevat Geray. Ee, Cevat Geray'ın dediği şeyi yine rakamsallaştıralım Bakın 2001'de 18.074'e düşüyor kooperatif sayısı 2009'a geldiğimizde 4.000'e düşüyor Yani artık e, toplu konut idaresinden kredi alma durumu söz konusu değil e, 2003 sonrasında kredi vermiyor artık toplu konut idaresi Yani her şey aslında AKP hükümetiyle birlikte değişiyor diyebiliriz ee, o kalan 4000 de bu arada borçları bitmemiş olan konut kooperatifleri. Yani onların hala borçla devam ettiği için o 4000 görünüyor yoksa Hı. normalde yok o yeni üretilen konut kooperatifi. Şimdi e, ya yani ben bu sürece şey dedim hani Tokyo bir TOKİ'ye bir emlak piyasasını regüle eden bir devlet aygıtı demiştik ya. TOKİ evet. aygıtının e, yeniden inşası diyelim buna. Şimdi 81-2002 yılları arasında 81'de toplu konut yasası çıkıyor. 84'te toplu konut idaresi kuruluyor. Aslında o zaman toplu konut İdaresi değil toplu konut ve kamu ortaklığı idaresi. Daha sonra da toplu konut İdaresi oluyor. 90'da ayrılıyor işte kamu ortaklığı idaresi. 93'te toplu konut fonu genel bütçe kapsamına alınıyor. İşte bu aslında birinci darbe. Diyebiliriz. 1993'te e, genel bütçe kapsamını alınca e, fon e, geliri e, krediler bağlamında azalmış oluyor. Haliyle e, toplu e, kooperatifler için verilen kredi olanağı da e, darbe yemiş oluyor. E, 2001'de ise e, fon tamamen kaldırılıyor. Hı hı. E, yani 2002'ye geldiğimizde biz e, hiçbir işlevi olmayan son 5-6 senedir hiçbir işlevi olmayan yani çalışmayan bir kurum görüyoruz. Hayalet e, bir kurum görüyoruz. 2003'ten itibaren ise ciddi değişimler oluyor. Şimdi mesela şeye bakıyoruz. 2003'te aslında olan en önemli olayları şöyle sıralayabiliriz. Bir kere Emlak Bankası'nın bütün taşınmazları toplu kontrol okay. edersine devrediliyor. Hı -hı. Hazineye ait arsa ve arazilerin idareye bedelsiz olarak devredilebilmesinin önü açılıyor. TOKİ şirket kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, işte yurt içi ve yurt dışında doğrudan iştirakları aracılığıyla proje geliştirmek gibi bir takım şirket... Tek şeylerine yeteneklerine evet. kavuşuyor ee, Ve aslında bizim konumuz için en önemli olan şey de şu ki idarenin kamu ihaleleri için gerekli olan şartlardan muaf, muaf tutulması Yani kamu ihale yasasında tanımlanan bir takım maddeler var Burada onları artık teknik konuya giriyor Onları e, irdelemeyelim ama Bu şartlardan muaf bir kurumdan söz ediyoruz Hem kamu ihalesi e, yapıyor Hem de bunu, onun yani içerli muaf. şartlarından muaf 2004 yılında ee, ...hani planlama açısından en önemli e, şey oluyor. Plan yapma ve onama yetkisini alıyor toplu konut tersi bir merkezi yönetim aygıtı olarak. Kamulaştırma yetkisi alıyor. Tek başına gece konudu dönüşüm projeleri üstlenebilme yetkisi alıyor. Bu arada arsa ofisi kapatılıyor. Gene arsa ofisinin de bütün gayrimenkulleri, hak ve yükümlülükleri toplu konutu tersine e, devrediliyor. Hani dedik ya yetenekleri arttı evet. İşte arsa ofisinin e, bütün o kamulaştırma yetkisi... Ee, çok farklı yatırım alanlarında, sektörlerde, işte, turizmden sanayiye kadar e, bütün bu yeteneklerini aslında TOKİ e, üzerine almış oluyor. E, eğitim, sağlık, turizm, kamu hizmetleri için arsa alışı, satışı gibi bir takım yetenekler e, kazanıyor. E, ve yine bence hesap verebilirlik açısından çok e, kritik bir konu. Diğer bütün kamu kurumları, Arsa ihtiyaçlarını TOKİ karşılamak zorunda kalıyor bir yasa hmm. maddesi sayesinde. Yani bu şu demek örneğin DSE'yi İstanbul'da e, X bir noktada e, arsa öğretmek istiyor. E, oraya bir e, su deposu yapacak ya da başka bir proje geliştirecek yani geç, gerekli teknik evet. açıdan. E, bun, bun, bundan TOKİ'nin haberi olması gerekiyor. Hmm. Maliye Bakanlığı diyelim ki arsa e, üretecek e, ya da o arsayı satacak TOKİ'nin haberi olması gerekiyor. Yani bu şu, şu demek eğer TOKİ orada bir rezidans içerikli bir e, konut projesi kaynak gelişme projesi üretecekse evet. oradaki DSİ'nin kamu yararı geride durabilir yani. Hı hı. Böyle bir durum söz konusu. Bu arada bütün bu anlattığımız şeyler e, yasa maddelerin içerisindeki birer cümle yarım cümleyle geçen şeyler Çoğu ve torba kanunlarla, e, torba kanunlarla gelen e, konular e, ve bunlardan toplumun büyük bir kısmı Haber, çok da mi? haberdar değil. ...ya da bunların bu şekilde gerçekleştiğinden evet. haberdar değil... ...toplum şunu biliyor... Ee, ...toplu konut idaresi ucuz konut üretiyor... Ee, ucuz konut üretiyor e, ama üretiyor ne kadar kaliteli da, e, konut üretiyor... ...yani insanları bir şekilde içinde yaşamaya e, mahkum ettiği durumlar da oluyor... ...zorla yani kentsel dönüşüm projelerinde... Evet, bunun bir örneğini galiba Samsun'da görmüştük... Tabii. ...yani Samsun'da Hı -hı. yaşayan anlarda bu hesap verilebilirlik açısından ne şekilde... ...hangi anlamlar içerdiğini token'in gösteren bir örnek olduğunda... Evet görebiliriz belki de. Kesinlikle öyle. Şimdi buraya kadar konuştuklarımız aslında biraz şeffaflıkla ilgili olan e, problemdi. Hesap verebilirlik ayrı bir konu. E, yani Samsun'daki örneği inceleyecek olursak şimdi bir kere yerel yönetimlerin elinde olması e, gereken o yetkiyi sen kullanıyorsun hmm. toplu konti dersi olarak bir merkezi yönetim aygıtı olarak gelip Samsun'da plan yapıyorsun. Ve bu planı e, Teknik açıdan da yanlış bir şekilde yapıyorsun. Yani e, normalde bir imar planının jeolojik olarak riskli sakıncalı olan alanlarda, eğim e, oranları açısından sakıncalı olan alanlarda, taşkın alanlarında, e, doğal nitelikleri olan tarım arazilerinde, orman arazilerinde, su havzalarında... Ee, ...yapılaşmaya açmaması gerekiyor. Evet. Bir planlama çalışması, bu, bu analitik etütleri yapması gerekiyor. Ve bu etütler sonrasında yapı yapılabilir, yapılaşmaya açılabilir yerleri tanımlaması gerekiyor. Bütün bu araştırmalar e, Türkiye şartlarında e, çokça yapılmayan... ...ya da e, nasıl diyeyim, e, sağlıklı bir şekilde e, yapılmıyor. E, fakat hani örneğin mesela... E, Özel sektörde yapılan bir plana baktığımızda bunları görmemek belki bize çok şaşırtıcı gelmiyor ama eski dönemlere baktığımızda İller Bankası'nın mesela hı hı. yaptığı planlara döndüğümüzde İller Bankası'nın planlama raporlarına baktığımızda bu etütlerin son derece yerinde olduğu hepsinin dikkate alındığını falan görüyoruz. Toki'den de bunu bekleriz yani bir merkezi yönetiminin yaptığı bir planda çok ciddi analitik etütlerin yapılmasını ve böylesine bir hatanın... Aynen. ...olmamasını e, bekleriz. Yani yerel yönetimin de bu sürece katılmış olması gerekir. Gerekir. Sanırım e, sadece itiraz hakkı var artık. Yani hani bir iki şekilde o plan as, as, asılır ve daha sonra itiraz hakkı getirilir. Evet. Artık bunlarda da galiba e, o haklarımız yavaş yavaş... Aynen, aynen öyle. Yani işin bu büyük e, bilimsel olarak hatalı kısmını geçtim. Bu hatayı merkez yönetim nasıl yapar onu geçtim. Bir de bu hata olmuş olduktan sonra da hesap verebilme gibi bir şeyin olması gerekiyor. Bu da yok. Bu da yani çok e, konu konu konu tamamen çarpıtılarak üzeri örtülüyor. E, bu tabii çok şaşkınlık verici ve üzücü. Evet. E, süremiz bitti. Çok teşekkür ederim geldiğim Ben teşekkür için. ederim. E, aslında tezin, doktor tezin önemli bir konusu da, boyutu da bu e, mülkiyet hakları, mülkiyet değişimi üzerineydi. E, önümüzdeki hafta bunu konuşalım istiyorum. Yani Aha. çok yarım kaldı. Tabii. E, Herkese geldiğiniz için çok teşekkürler tekrar bir şarkıyla bir fırsat bitelim. verdiğiniz için. Süremiz el verdiğince Tom Waits'ten Galatasaray on business. Çok teşekkürler. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. The saloon, the saloon in the boiler room The poor, the lame, the blind Was such a big temptation to be good, to be good. There's always free the chatter in a mousetrap. Baby, it's a deal. It's a deal.